Elhamdülillah ve salatu vesselam aleyhe Rasulillah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyenlerimiz. Her ürünün bir üreticisi var. Her ürünün bir kullanım kılavuzu var. Onun gibi insan denilen makinenin de bir kullanma kılavuzu var. Bunun kullanma tarifesi kim tarafından yazıldı? Allahu Teala tarafından. Allahu Teala peygamberleri gönderdi, onların vasıtasıyla ve kitapları gönderdi. Bunlarla bize yön veriyor. Neyi yapıp yapmamamıza karar veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderilen kitabımız Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de çok açık beyanlar vardır. Dolayısıyla ben Allah'a inanıyorum diyen bir insanın onun gönderdiği kitaplara peygamberlere de ne yapması? inanması gerekmekte. Bugün sizlerle beraber Allahu Teala'ya inanmak ile ilgili bu minvalde bir program hazırladık. İnşallah hayırlara vesile olur. Şimdi günümüzde bilgi kirliliğinden bahsediyoruz. Birçok bilgiyi çok kolaylıkla ulaşılabiliyor zihnimize. Bunlar görsel olabiliyor veya işitsel olabiliyor. Çok kolay bir şeyleri öğreniyor olmamız. Güzel bir şey. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. İyi de, esas bilmemiz gereken, her şeyimizin sahibi olan, bunca dengenin sahibi olan Zat Celle Celaluhu'nu ne kadar tanıyoruz? Şimdi öyle ya, ortada bir eser var diyelim. Bu eseri meydana getiren biri var değil mi? Mühendis diyoruz, mucit diyoruz, tekniker diyoruz. Bu eserin nasıl kullanılacağını elbette biri bildirecek öldükten sonra başına gelecekleri düşünmeyene, kendisini ebedi tehlikeye atana akıllı bir insan diyebilir misiniz? Daha evvelki programlarda dikkat ettiyseniz sizlerle Kur'an-ı Kerim'in bir tabirini hep paylaştık. Nedir o? Düşünmüyor musunuz? Düşünen insanlar için, akıl sahibi olan insanlar için diye başlayan ve devam eden tabirler vardır. Bunlar da Yine bugün sizlerle paylaşmak istediğimiz yere geliyoruz. Aklı kullanmak. Peki bir insan aklını iyiye de kullanabilir, kötüye de. Mesela bomba imal eden de akıllı bir insandır. O bombanın tesirsiz hale gelmesi için korunaklı yerler inşa etmek isteyen de akıllı bir insandır. Demek ki esas akıl dediğimiz şey iyi veya kötü diyeceğimiz bir mecra değil. Allahu Teala'yı bilen insanlar, inanan insanlardan bahsediyoruz. Peki Allahu Teala'yı ne kadar biliyoruz? Öyle. Ya, başımıza gelen birçok şeyi imtihan olarak kabul etmek Allahu Teala'e inançlı olacak. Aynı zamanda kibirlenmeyi durduracak ilaç, Bu şunu yaptım, bunu yaptım, bunlar benim sayemde oldu türünden yanlış yaklaşımlara en güzel tedavi Allahu Teala'ya inanmaktır. Peki biz inandığımız Allahu Teala'yı bilmiyorsak, onun sıfatlarını bilmiyorsak bizden ayrı ne özellikleri vardır? Bunlardan eğer hiçbir bilgimiz yoksa biz neye iman etmiş oluyoruz? İşte bugünkü programda bir miktarda olsa bilgilerimizi tazelemeye çalışacağız. Barbaros Hayrettin Paşa'yı biliyorsunuz. Allah rahmet eylesin. Deniz Fatih'i kendisi. Preveze'den sonra esir düşman kadırgalarını önüne katmış, efendim muhteşem bir donanma gücüyle Haliç'e gelmiş. Düşünün ne kadar insanların göğsünün kabardığı zamanlar, Haliç'e kadar getirmiş bütün düşmanları, gemileriyle beraber. Kanuni Sultan Süleyman Han, etrafında vezirleri, bu ihtişamlı manzarayı görmüşler. Fevkalade mutlu olmuşlar. Paşalardan biri heyecanla fırlamış. Efendim demiş, sultanım. Gerçekten demiş, dünyada böyle bir manzarayı belki iki kişi, üç kişi görebilmiştir. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Ne kadar siz övünseniz azdır demiş. Kanuni Sultan Süleyman Han şöyle bir bakmış. Paşa paşa demiş. Bize övünmek mi? Yoksa bu başarıyı, bu galibiyeti bahşeden Allah'a hamd etmemiz mi düşer? Bakın. Eğer Allah'a inanıyorsanız, başarının da ondan geldiğine inanıp şükrederseniz kibirli olmazsınız. Allahu Teala'yı bilmek işte böyle bir şey olsa gerek. Kardeşlerim, kâinatı ve şu kâinatta bulunan tüm varlıkları yaratan, onları yöneten, koruyan ya da devam ettiren Allahu Teala'dır. Başlangıcı yoktur, sonu yoktur, açıkta da olsa, gizlide de olsa her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, işiten, şekil veren kendisidir. Dolayısıyla. Allahü Teala'nın razı olmadığı hiçbir şey dünyada olmaz. Daha doğrusu kendisinin yaratmadığı hiçbir şey yoktur cisim olarak. Kimileri bize ağır gelir ama onlarda imtihanın bir hikmeti olarak gelir. Eşi, dengi ve benzeri yoktur. Bütün mülkün gerçek sahibidir. Ve emir koymada, hüküm koymada, yetkide, övgüde, İtaatte tektir. Gelin bugünkü programımızda kendisinin sıfatlarıyla ilgili bilgilerimizi tazelemeye çalışalım. Ama ilk önce Bakara suresinin 255. ayetine kulak verelim. Rabbimiz Celle Celaluhu kendi hakkında şunları buyurmaktadır. De ki o Allah birdir. ''Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, sürekli diri ve yaratıklarını koruyup yönetendir. Onu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku tutmaz.'' Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan katında kim aracılık edebilir? O, onların geçmişlerini ve geleceklerini bilir. Onlarsa O'nun ilminden, O'nun dilediğinin dışında hiçbir şeyi kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır da gelmez. O çok yüce, çok büyüktür. Kur'an-ı Kerim'de büyük bir sıkıntı ya da felaketle, darlıkla, yani bugünün tabiriyle bir sorun, imtihanla karşılaşan insanın Allahu Teala'ya nasıl davranması gerektiği de aktarılmıştır. Ya da bir deniz yolculuğuyla ilgili örnek vardır. Gemi fırtınalar arasında kaldı. Orada ne yapmak gerekmekte? Bunlar ayrıntılarıyla biz insanlara sunulmuştur. Gelin şimdi bu iki örneği Kur'an-ı Kerim'den dinleyelim ve yavaş yavaş Allahu Teala'yı tanımaya, bildiklerimizi Biraz daha pekiştirmeye başlayalım. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. İnsana bir zarar dokunduğu zaman, yanüstü yatarak veya oturarak yahut ayakta bize yalvarır. Fakat biz onun sıkıntısını giderdiğimiz zaman, sanki kendine dokunan bir zarardan dolayı bize hiç yalvarmamış gibi eski yoluna döner, gider. Sizi karada ve denizde yürüten O'dur. Gemide olduğunuz zamanı düşünün. Gemiler, yolcuları hoş bir rüzgarla alıp götürdüğü ve yolcular bununla sevindikleri bir sırada, birden gemiye şiddetli bir kasırga gelip de, her yerden gelen dalgalar onları sardığı ve artık, kendilerinin tamamen kuşatıldıklarını, bir daha kurtulamayacaklarını zannettikleri zaman, dini yalnız Allah'a halis kılarak ona yalvarmaya başlarlar. Andolsun, eğer bizi bundan kurtarırsan, şüphesiz şükredenlerden olacağız, derler. Fakat Allah selamete erdirince de, bakarsın ki, yeryüzünde yine, haksız yere taşkınlıklarda bulunuyorlar. Tam da insanı anlatan ayetler değil mi? İşimize geldiği zaman zora düştüğümüz bunaldığımız zaman elimizi açıyoruz. Secdeler birbirini kovalıyor ama rahata geldiğimiz zamanda arıyoruz. Kardeşlerim, göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür etmek, yani derin düşünmek, bunların herhangi bir rastlantı sonucu olmadığını anlamak için, her akıl sahibi için yeter. Bugün, bilim insanlarının yaptığı çalışmalarda daha iyi görüyoruz ki, bu konuda da daha nasipliyiz, son 30-40 yılda çok daha, ileri teknikler kullanılmaya başlanmış. Dünyanın evren içerisinde hatta bırakın evreni samanyolu galaksisinin içerisinde küçücük bir yeri olduğu öğrenildi. Şöyle bir örnek vereyim size. Bir stadyum genişliğinde alan düşünün. Futbol sahası genişliğinde. Bu futbol sahası genişliğinin içine bir toplu iğnenin ucu kadar bir şey batırın. Koca sahanın içine. Toplu iğnenin ucu. Onun yüzde biri kadar bile değil dünya. Bu galaksinin içerisinde. Ve samanyolu galaksisi dediğimiz bu alandan en az yüz milyarlarca kat büyük ve sonunu bilim insanlarının bilemediği, belki de bilemeyeceği bir alan düşünün. Akıl sahibi bir insan, sürekli genişlemeye devam eden bir sisteme baktığı zaman, bunu geriye alıp küçülttüğünde ortada küçük bir nokta, yani gözümüzle göremeyeceğimiz bir madde olacağını anlar. Öyle ya? sürekli genişleyen bir şey, bu filmi başa aldığınız zaman küçülecektir. İşte orada akıl devreye girer. O küçücük madde nedir peki? İşte bu sorunun cevabı birçok bilim insanının Müslüman olmasına vesile olmuştur. İnsan yeri düşünsün, okyanusları düşünsün, gökleri düşünsün, bir kediye baktığı zaman, kuşa baktığı zaman bir mikrop, arazit ne olursa olsun gözle görülmeyen şeylere baktığı zaman bunların kendi kendine olmayacağını bilmelidir. Zaten Rabbimiz Celle Celaluhu bizi hep düşünmeye teşvik etmektedir. Örneğin şöyle buyrulur Onlara gökleri ve yeri kimin yarattığını sorsan şüphesiz Allah derler. Sen de Elhamdülillah hamd Allah'a mahsustur de. De ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki, Allah'tır. Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Onu nasıl yapmış ve nasıl süslemişiz? Onda bir çatlak yoktur. Ve yeri nasıl uzatmışız? Tespit edici kazıklar atmışız. Ve orada, Gönül açan her türlü çifti bitirmişiz. Bütün bunlar Allah'a yönelen her kul için bir ibret ve öğüttür. Allahu Teala kendinin bilinmesini istemektedir. Bütün delillerin ve yaratma zincirinin Allah'a bağlanıp daha ilerisinin düşünülmemesi lazım. Allah-u Teala bütün varlıkları yarattı. Haşa, peki Allah'ı kim yarattı gibi bir soru? Yersizdir. Yaratan ezelidir. Zaten başlangıcı yoktur. Doğmamış ve yaratılmamıştır. Bizim şu kullandığımız aklımız, sonradan var olan olayların, bir var edene muhtaç olduğunu ve bu zincirin Allahu Teala'da sona ermesi gerektiğini kabul etmiş ve bu, ispat edilmiştir. Bunun dışında, şeytan eğer size bir vesvese veriyorsa, bu konuda, ben Allah'a iman ettim deyin, yani elhamdülillah deyin, hamd Allah'a mahsustur deyin. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bizlere nasihat eylemiş. Demek ki, 14 asır önce de, bugün, Bazen aklımıza gelen bir takım vesvesele sualler gelmiş sahabelerden bir tanesi, ''Ya Resulallah, benim böyle böyle bir düşüncem var.'' demiş. Az önce mevzu olan konuyla alakalı, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam ise, ''Ben Allah'a iman ettim de.'' buyurmuş. Yani neden bunlar benim aklıma geliyor? Niye böyle? Bunu düşünmemem lazımdı vesaire bunları ne yapacağız aklımızdan çıkaracağız. Şimdi sizlerle beraber geçiyoruz Allahu Teala'yı tanımaya. Nasıl tanımamız lazım? Bir insan tanıyacağımızı düşünelim. Onu bir görmemesi lazım. E biz Allahü Teala'yı göremiyoruz. Tamam. Ama Allahu Teala'nın sıfatlarından kendisini görmüş gibi tanıyacağız. Bu gözle görmek zaten çok da büyütülecek bir şey değildir. İnsan bazen bir şeylerin olduğunu görmeden de anlayabilir. Mesela bugün bir virüsten bahsediliyor. Gözümüzde görmesek de onun olduğunu biliyoruz. Önlem almaya çalışıyoruz. Demek ki onun sıfatları var. Allahu Teala'nın sıfatlarını gelin şimdi bir tekrar edelim. Kardeşlerim Rabbimiz Celle Celaluhu'nun güzel isimleri yanında eşsiz ve benzersiz sıfatları vardır. Bir Müslüman'ın bunlara inanması farzdır. Allah'ın sıfatları ile yaratıklarının sahip olduğu yani onlara verdiği sıfatlar birbirinden farklıdır. Konuşulurken sanki bir kısmı insanda da vardır denilebilir. Ama her dön önce yaratıklara bazı nitelikleri veren yine Allah'tır. Bu nitelik ve yetenekler varlıklarda bir cüz vardır, sınırlıdır, vasıtalıdır. Ama sonuç olarak Allah'ın yaratmasıyla, yardımıyla iş görebilir. Birazdan zaten örneklerle kısa kısa konuyu daha iyi inşallah anlamaya çalışacağız. Birincisi, aklımızda bulunsun. Allah-u Teala'nın sıfatlarını incelerken ikiye ayrıldığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi zatî sıfatlar, bir tanesi subutî sıfatlardır. Bu konunun içerisine girmeden önce ne demek bu zatî, subutî sıfatlar? Zatî sıfatlar şöyle, Allahu u Teala'nın zatıyla beraberdir, ondan ayrı kesinlikle kabul edilmeyen sıfatlardır, özelliklerdir. Bunlar Allahu Teala'nın birazdan sayacağız yüceliği, kemaliyle çelişen sıfatları ondan kaldırdığı, bütün noksan sıfatlardan tenzih ettiği için zati sıfatlar adını almıştır. Yani diğer insanlarda bizde azıcık da olsa bir benzerliği var mıdır zati sıfatların? Yoktur. Birazdan geçeceğiz subuti sıfatlardaysa bizde de benzeri denilebilenlerini görebiliyoruz. Varlığı zorunlu olan subuti sıfatları konuşuyorum. Varlığı zorunlu olan efendim mesela konuşacağız birazdan güç sahibi olması, diri olması vesaire bu sıfatlardır. 8 tanedir bunlar. Kimi eserlerde 7'ye 7 yedi diye geçer. Bunlar Allahu Teala'ya aittir. Bizde sadece küçük bir cüzü vardır. Benzerliği olsa da bu benzerlik çok küçüktür çünkü Allahu Teala'nın Subuti sıfatları bizden çok ayrıdır. Zaten Subuti sıfatlara geldiğimiz zaman konuyu daha iyi anlayacağız. Şimdi geçelim zatî sıfatlara. Birincisi vücut sıfatıdır. Vücut var olmak anlamına gelir. Allahu Teala olmasaydı hiçbir şey olamazdı. Şu dünyada, şu galakside, ne diyelim şu ona kâinat diyelim, kâinatın varlığı onun varlığına en büyük tanıktır. Hiçbir şey ne kendi kendine var olabilir, ne de kendi kendine yok olabilir. Allahu Teala'ya varlığının mutlak gerekli olması var olmayışının mümkün bulunmaması sebebiyle vacibül vücud yani varlığı mutlak gerekli olan denir. Dolayısıyla varlığın zıddı nedir? Yokluktur. Konu daha anlaşılsın diye söylüyorum. Allahu Teala için yokluk düşünülebilir mi? Haşa. Allah'ın varlığı başka bir varlık vasıtasıyla değildir. Allahu Teala kendi başına vardır. Biz de düşündüğümüz zaman şu anda var değil miyiz, yok muyuz? Ama bizim var olmamız için bir sebep gerekmekte. O da anne ve babamızın beraberliği, evliliği. Dolayısıyla vücut sıfatı var olmaktır. Allahu Teala'nın sıfatlarından, zati sıfatlarından bir tanesidir. İkincisi kıdemdir. Kıdem başlangıcının olmaması yani bir anlamda ezeli olması anlamına gelir. Allahu Teala'nın öncesi yani başlangıç noktası yoktur. Ha dünyanın bir başlangıç noktası olabilir mi? Bu bilinebilir mi veya galaksilerin şu bu teoriler olabilir mi? Bundan bahsetmiyorum. Allahu Teala'nın doğmadığı için doğrulmadığı için, yaratılmadığı için, yaratan olduğu için başlangıcı yani ezeli yoktur. Allahu Teala'nın öncesi başlangıcı yoktur. Geçmişe doğru ne kadar gidilirse gidilsin, zaman çizelgesinden ne kadar geriye giderseniz gidin, Allahu Teala'nın var olmadığı bir zaman düşünülemez çünkü zamanı da yaratan kendisidir. Zaten şöyle düşünebilirsiniz. Haşa Allahu Teala hani ezeli olmasaydı sonradan meydana gelmiş olması gerekir. E, o zaman her sonradan olanın da neye ihtiyacı var? Onu bir yaratana ihtiyacı var. Dolayısıyla Allah'ın varlığı zatının gereğidir. Yani varlığı kendindendir. Kardeşlerim, üçüncüsü beka sıfatıdır. Bu ne demektir? Bir öncesinde Allahu Teala'nın başlangıcı yok, ezeli olmak demiştik. Bekâ'da da varlığının sonu olmamak manasında ebedi olmak manasındadır. İkisi birbiriyle aslında benzerdir. Bir tanesi öncesinin olmaması, bir tanesi de varlığının sonu olmamasıdır. Kur'an-ı Kerim'de zaten geçer. Yeryüzünde her şeyin yok olacağı, fani olacağı, sadece Allahu Teala'nın varlığının ebedi olacağı ile ilgili. Bu ayetler Allah'ın ebedi olduğuna zaten delalet eder. Varlığını devam ettirememe zaten bizlere özgüdür. Doktor da olsanız, mühendis de olsanız, dünyanın en zengini olsanız, bir ülkede, Diktatör de olsanız, her kim olursanız olun, mutlaka sizin neye ihtiyacınız var? Bir havaya ihtiyacınız var. Suya ihtiyacınız var. Güvenliğe ihtiyacınız var ve organlarınızın da tas tamam çalışıyor olmasına ihtiyacınız var. Lakin Rabbimiz Celle Celaluhu için böyle bir şey gereksizdir. Allahu Teala bütün eksikliklerden uzaktır sonsuz kudret sahibidir ve onu yok edecek bir güç mevcut değildir. Lakin bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de yaşıyor olsanız, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük servetine de sahip olmuş olsanız, bu sizi mutlaka yine öldürecektir. Sizi ölümsüz kılmayacaktır bu gerçek. Değerli kardeşlerim, bir başka sıfatı Rabbimiz Celle Celaluhu'nun vahdaniyettir. Allahu Teala'nın bir olması anlamındadır. Ama nasıl bir birdir o? İş yerinde çalışıyorsun, ismin Yasin. Burada tek bir Yasin var. Böyle değil. Hem zatında, sıfatlarında, fiillerinde tektir. Yani Allahu Teala'nın zatı değişik bölümlerden meydana gelmemiştir. Herhangi bir cisim değildir, eşi ve benzeri yoktur. Yaratıklarına benzemez, Allah'ın sıfatları da yaratıkların sıfatlarına benzemez. Bunu zaten subuti sıfatlarda daha iyi anlayacağız. Ve yoktan var etme anlamında yaratmak Allah'a aittir. Zaten her gün belki de okuduk değil mi? İhlas suresi de bunu anlatmıyor mu? De ki, o Allah bir tektir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. Her şeyi yaratan ve yöneten eğer başka başka ilahlar olsaydı, bu sefer farklı yönde istek ve iradeleri olduğu için, Birisinin dediği gerçekleşir, diğer ilahın dediği onunla çakışırdı. Yani diğeri birinden aciz kalırdı. Aciz kalansa zaten ilah olamazdı. Yani böyle bundan 1200 e, yıl öncesinde de buna benzer inanışları görüyoruz. aşağı işte 3 tane ilah vardı, 7 tane ilah vardı diye. Efendim, hatta bazı saçma sapan eserlere konu olmuş şeyler böyle. E, mitler yazılmış, çizilmiş. Zaten bunu düşündüğünüz zaman aklınızla Allah Celle Celaluhu tek olmalı ki yaratıcı olmalı. Sıfatların işte biz bu yüzden bilmeliyiz. Hemen aklımız ne diyor? Zaten üç tane ilah olamaz ki. Onun istediğini bu istemeyecek. Zaten bir kargaşa olacaktı. Bunu Böyle düşünmemizi zaten kim istiyor biliyor musunuz? Allahu Teala. Neden? Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki: "Yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı yer ve gök harab olurdu. Allah'tan başka bir yaratıcı var mıdır? O gün güç kimindir? En büyük egemen olah, En büyük egemen olan Allah'ındır Yani Rabbimiz yerle kuran Kuran'ı Kerim'de bunları buyuruyor Allahu alem bizim böyle düşüneceğimizi sadece bizim değil bizden önce yaratılanların da belki böyle aklına sorular geleceğini bildiği için Kurban olduğumuz Celle Celalu mevlamız bakın bize bunları buyuruyor İhsan ediyor Hiç bizim düşünmemize gerek kalmadan bu cevabı da alıyoruz Allah'tan başka bir yaratıcı var mıdır işte cevabı kendisi veriyor. Yani alemde bir düzen var ve bu düzen milimetrik hesaplarla devam ediyor. Bir tek Allah'ın eseri olduğunu zaten buradan anlıyoruz. İlahta birlik evrende birliği o da evrendeki uyumu ve düzene getiriyor. Şunu da aktarmak istiyorum. Tarihe baktığımız zaman İnsanoğlu çoğu zaman tabii şaşırmış, şumarmış. Allahu Teala'nın yanında başka ilahlar, ona tanrılar diyorlar zaten edinmeye başlamışlar. Buna ne diyoruz? Şirk diyoruz. Şirki yapana ne diyoruz? Müşrik diyoruz. Burada daha sonra lazım olacağı için hemen söyleyelim. Şirk iki türlü oluyor. Bir tanesi Allah'ın yanında başka bir varlığa tanrı olarak kabul etmek Mekke'li müşrikler örneği verilir işte putlar ağaca tapmalar hayvana tapmalar bir de Allah korusun daha belki tehlikeli olan kısmı vardır ibadetlerde ve amellerde Allahu Teala'ya ortak koşmaktır ya da amellerde riya gösteriş karıştırmak gibidir O açıdan şunu bileceğiz Allahu Teala Müşriklerin nitelendirmesinden uzaktır. Onun yanında başka bir ilah yoktur. Az önce bahsettiğimiz gibi böyle bir sual aklımıza gelirse hemen diyeceğiz. Bu sefer evrende düzensizlikler çıkardı. Birçok belirsizlikler olurdu. Bu belirsizliklerin belirtileri ortaya çıkardı. Dolayısıyla Hristiyanlığın da zamanında değiştirilmiş biliyorsunuz, ee, İncilde, tahrif edilmiş İncil'de buna benzer ifadeler vardır. Hristiyanların benimsediği gibi üç tane ilah olsaydı, aralarında evreni ve gücü ele geçirmek için bir çatışma kaçınılmaz olurdu. Dolayısıyla kardeşlerim, biz Allahu Teala'yı tanımaya, neye inandığımızı tekrar etmeye zaman zaman mecburuz. Vahtaniyet sıfatı da şu birkaç kelimeyle belki de anlatıldı. Elbette daha güzel anlatımlar, daha ayrıntılı anlatımlar istiyorsanız bu konunun uzmanlarına müracaat edebilirsiniz. Bu konudaki yayınları takip edebilirsiniz. Programımızın süresini dikkate aldığımızda dinleyenlerimizin de çok fazla sıkılmaması için, ilgiyi e, dağıtmamak için özet halinde geçiyoruz. Vahdaniyet sıfatıydı. Zati sıfatlardan bir tanesiydi ve muhalefetün lilhavad sıfatı. Sonradan olan şeylere benzememek anlamına gelir. Allahu Teala hiçbir şeye benzemez. Zaten hiçbir şey de Allahu Teala'ya benzeyemez. Hem zati sıfatlarıyla yarattıklarına Benzemesi mümkün değildir. Neden? Çünkü Allah hem ezelidir, hem kadimdir. Yani başlangıcı yoktur, sonu yoktur. Varlıklar mutlaka sonradan meydana gelmişlerdir. Allahu Teala ebedidir, bakidir diyoruz. Ama bütün varlıklar, insandı, hayvandı, ağaçtı, ne kadar uzun yaşasa da sonunda ölümlüdürler. Ve yine tekrar edelim, biz birçok bölümden oluştuk. Beynimiz var. Beynimiz olmadığı zaman kalp bir işe yaramıyor. Kalbi çıkarıyorsun, yaşam duruyor. Yani bölümlerimiz var, birbirine bağımlı. Allahu Teala'da böyle bir bölümcüz yoktur. Biz Allahu Teala'yı nasıl düşünürsek düşünelim. Aklımız evet, düşünce sistemimiz bizi nereye götürürse götürsün bilelim ki o Celle Celaluhu bizim düşündüğümüz aklımızdan geçtiği şekillerin hiçbirisine de benzemiyor neden beynimiz mutlaka bir nöron düşünün beyin hücreleri sinir hücreleri de var bunlar hatırayı alıyorlar beynimizin bir yerinde depo, depoluyorlar değil mi ve biz bir şeyi hatırlamak istediğimiz zaman bir anıya sinyal gidiyor Elektrik sinyali gidiyor. Biz onla bir başka anıyı irtibatlandırıyoruz ve bağlıyoruz. Ve biz böylelikle ne yapıyoruz? Hatırlıyoruz bir şeyleri. E şimdi rüya görüyorsak mutlaka gördüğümüz daha önce veya okuduğumuz iyi kötü anlamlandırmaya çalıştığımız şeyleri görüyoruz. Dolayısıyla biz Allahu Teala'yı ne kadar düşünürsek düşünelim ya bugüne kadar okuduğumuz kitaplardan izlediğimiz filmlerden duyduğumuz hayal ettiğimiz şeylerden olacaktır bunlar diyelim 15 milyar tane madde var tamam mı erili ufaklı bunların hepsinden bir tane e, bilgi bankası verisi edinsek bunların hiçbir uymayacaktır Allahu Teala'ya bunu bileceğiz Yine bunlar sonradan yaratılan varlık ve şekillerle olur demiştik. Allahü Teala yaratanlara benzemez. Hatta ayetlerde geçtiği üzere kendisinin benzeri olmadığını, her şeyi işittiğini, gördüğünü sizlerle paylaşmıştık. Kardeşlerim bir başka sıfat da kıyam bir nefsihi sıfatıdır, zati sıfatların içinde geçer. Bu da ilk sıfatla aslında benzerlik bize gösterir. Varlığı kendisinden olmaktır. Yani var olmak için başka bir varlığa ihtiyacının olmaması, ihtiyaç duymaması anlamına gelir. Zaten bütün varlıklar ne dedik? Kendisindendir, başkasından değildir. Diğer bütün varlıklar kendisi dışında bir varlığın yaratmasına muhtaçtır. Biz insanlar da olduğu gibi Allahü Teala bizi yarattı, anne-babamız yarattı, sebebimiz anne-babamız oldu. Ama bizim sebebimizi de, onların anne-babası yani dünyaya gelmesinin sebebi de Allahü Teala'dır. Hasılı hiçbir gücü yoktur bu konuda kendisinden başka bir varlığın. Kardeşlerim, varlıklar da aslında ikiye ayrılır. Çok fazla dağıtmadan, kısaca geçelim. Vacip ve mümkün diye ikiye ayrılmış. Allah'ın dışında bütün görülen, görülmeyen varlıklar, mümkün varlıklardır. Ne demek? Görülen varlıklar, buna zaten izaha gerek yok. Ama göremediğimiz varlıklar, meleklerin yaratıldığını biliyor muyuz? Evet. Gördük mü? Hayır. Cinlerin yaratıldığını biliyor muyuz? Evet. Gördük mü? Hayır. Ama biliyoruz. Şimdi bunlar mümkün varlıklar. E bir de vacip vardı. Şimdi görünmeyen varlıklar, görülen varlıklar, mümkün varlıklar. Bunların varlıkları, yoklukları zaten eşit. Yani Allah dilediği için var oldular. Yok olmalarını dilediği zaman Allah'u Teala bir anda yok olurlar ve bu özellik Kur'an-ı Kerim'de de şöyle geçer. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya güç yetiremez mi? Elbette güç yetirir. Çünkü her şeyi yaratan ve her şeyin gerçeğini bilen O'dur. O bir şeyin olmasını dilediği zaman, O'nun buyruğu o şeye yalnızca ol demektir. O da hemen olu verir. Mümkün olan varlığı böyle anladık diyelim. Şimdi geçelim. Bu varlıkların yaratıcısını akıl zorunlu olarak kabul ediyor. Bir yaratıcıya ihtiyaç var diyoruz. İşte bu yüzden de Allah'ın varlığı vaciptir denir. Zaten başka türlü akla gelmez. Allah'ın varlığı kendi zatının gereği. Yani o Celle Celaluhu zaten kendisini Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlattıysa onu o şekilde bilmek ve tanımak zorunluluğu var. Buraya kadar aktardıklarımızı şöyle bir isim olarak en azından tekrarlayalım. Allah'ın sıfatları var demiştik Celle Celaluhu. Zati sıfatları konuşuyorduk. Vücut, kadem. Efendim beka vahtaniyet dedik muhalefetün li'l havadis kıyam bin nevsihi demiştik. Şimdi subuti sıfatlara geçelim. Subuti sıfatlarda bilenler bilir, bilmeyen kardeşlerimiz zaten duyunca daha iyi anlayacaklar. Azıcık sanki bizi de andıran şeyler doğrudur. Çünkü bir cüz olarak bir benzerlik olarak verilmiştir. Ama Allahu Teala ile Aynı sıfatları biz taşımıyoruz. Zaten büyük bir ayrım var. Onu da gelin beraber işleyelim. Birincisi hayattır. Allahü Teala'nın sıfatlarından bir tanesi. Evet ben de hayattayım şu anda. Birisi hayattaydı öldü. Hatta diyoruz ki hayatını kaybetti. E biz şimdi Allahü Teala ile aynı sıfatta mıyız? Hayır. Allahü Teala'nın sıfatı olan hayat diri ve canlı olmaktır. Yüce Allah diridir. Efendim bir hareketi eylemi ancak diri olan bir varlığın yaptığını aklımız anlıyor ölen bir kişi bir şey yapamıyor değil mi elini kolunu sallayamıyor ölünün bir eylemi yok fark şu Allah'ın diriliği bizim gibi değildir neden bizde madde vardır yani etimiz var kanımız var kalbimizin çalışması lazım beynimizin çalışması lazım bu iskeletimize yapışan kas lifler şunlar bunlardan sonra üzerimizde deri olacak ve bize geçici bir ömür verilecek. Böyle bir dirilik değildir Allahu Teala'nın. Zati sıfatlardan kopya çekelim. Neydi? Sonu da yoktu, öncesi de yoktu. Ha bizde var. Demek ki burada zaten ayrılıyoruz. Ve bir dış etken ve desteğe muhtaç olmayan diriliği vardır Allah'ın Celle Celaluhu. Bizim mutlaka bir efendim, anneden, babadan veya onlardan alınan hücrelerden müteşekkil olmamız gerekiyor. Bir desteğe ihtiyacımız var. Af buyurun, bir meniyi eğer dışarıda bekletirseniz belli bir zamandan sonra kuruyor, özelliğini kaybediyor. Yani insanı haşa sümme haşa yaratan işte menidir de diyemezsiniz. O meniyi birkaç saat beklettiğiniz zaman kurur ve o özelliğini kaybeder. Allahu Teala işte böyle değildir. Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmadan, hiçbir şeye e, desteğe e, ihtiyacı olmadan vardır ve diridir. Ve en önemlisi zaten biz ölürüz. Allahü Teala bütün eksikliklerden uzaktır ve ölümsüzdür. Bu konudaki delil nedir derseniz Kur'an-ı Kerim'de şu ayettir. Ölmeyen diriye güvenip dayan ve onu övgüsüyle tesbih et. Allah, kendisinden başka ilah olmayan, sürekli diri olan ve yarattıklarını görüp gözetendir. Artık bütün yüzler, diri ve her şeye hakim olan Allah için eğilip boyun bükmüştür. Ve ikincisi, subuti sıfatlardan ilim. Bilmek demektir. Yine duyduğunuz gibi, bizim üzerimizde olduğunu düşündüğümüz sıfatlardan bir tanesi. Lakin büyük bir ayrım var. Allah her şeyi bilendir. Olmuşu, olanı, olacağı, gelmişi, geçmişi, gizlediklerimizi, açıkta olanları. Bunları gerek bütün halinde veya parça parça ayrıntılarıyla bilendir. Ve bunları bilmek için hiçbir alete bağlı değildir. Çok basit sığ bir örnek verelim. Biz uzaktaki insanları göremiyoruz. E şimdi alet edevat kullanınca bin kilometre ilerdekini uydulardan görüyoruz. Bakın ama bir alete ihtiyacımız vardı. Gözümüzle hadi 300 metre bilemediniz, bir kilometreye kadar diyelim büyük cisimleri görebiliyoruz. Veya bir duvarın arkasında. Uzaklık olarak baktığınız zaman belki bir metre var duvarın arkasındaki o cisimlerle ama önümüzde küçücük bir duvar hatta bırakın duvarı şöyle bir karton koyduğunuz zaman onun arkasında ne olduğunu göremiyoruz. Allahü Teala'nın bilmesi böyledir. Hiçbir aracı olmadan görür. Dolayısıyla ilim sıfatı ile ilgili de Kur'an-ı Kerim'de çok ayet var. Vaktimizi iyi kullanmak için bir tanesini okuyalım. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için bütün denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave getirsek bile Rabbimin sözleri bitmeden önce denizler tüketenecektir. Yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizlerde mürekkep olsa ve yedi deniz daha katılsa da yazılsa Allah'ın kelimeleri bitmezdi. Biz, ne kadar anlatmaya çalışırsak çalışalım, bu aciz aklımızla da bir şey değişmeyecektir. O zaman şöyle yapalım. Varlıkların bütün yaratılan ne varsa, onların yaratılışında görülen o ince hesap var ya, Subhanallah dediğimiz, şaşırdığımız, hikmet, fiziki kurak, e, birçok kurallar var ya, tüm bunları toplayın, bunları yöneten, Mutlaka her şeyi de biliyordur. İşte ilim sıfatı böyledir. Üçüncüsü, semir yani işitmek sıfatı vardır. Allah Celle Celaluhu her şeyi işitir. En gizli sesleri, hareketleri, hiçbir şey onun işitmesinin dışında kalmaz. Ve bize de benziyor diyoruz ya suguti sıfatlar. Ama biz nasıl işitiyoruz? Yine kulağa ihtiyacımız var. E kulağın var ama kulak zarınla bir sorun olduğu zaman yine duyamıyorsun. Başın döndüğü zaman, tansiyonun yükseldiği zaman yine olmuyor. Yani kulağa ihtiyacın var, çalışan bir kulağa aynı zamanda beyne ihtiyacın var. Beyninde kulağa bakan bölümde bir tümör olduğu zaman yine duyamıyorsun. Veya belli ses seviyelerini algılayabiliyorsun ama Allahu Teala her şeyi duyar hatta kalbinde geçen o fısıldamaları dahi ve 4 basar Allahu Teala'nın görmesidir. Allah her şeyi görür. Hiçbir şey gizli kalmaz. Bir şeyi görmesi başka bir şey görmesine de engel değildir. Yani biz insanlarda görüyoruz ama bazen gözümüzün önündekini göremiyor, çukura düşüyoruz. Bazen tansiyonumuz düşüyor, etrafımızdaki hiçbir şeyi tanımlayamıyoruz bile. Ayakta bile duramıyoruz. Bizim gibi değildir görmesi. Biz bir yere bakarken arkamızı göremiyoruz örneğin. Evet buraya odaklandım görüyorum derken, 100 metre sol taraftakini bazen kaçırabiliyoruz. Ama Allahu Teala eğer bir şey görmek dilerse ki zaten görüyor, başka hiçbir şey görmesini engeli olamaz. Zaten görmemek bir acizliktir. Allah Celle Celaluhu bunlardan bu gibi eksikliklerden akla ne geliyorsa uzaktır. Bizim görmemizin bazı şartları vardır değil mi? Bu şartlar bir araya geldiği zaman görürüz. Mesela kaplanlar, yırtıcı hayvanlar, onlar geceliğin avlanmak için yaratılmışlar. Yani gözleri öyle bir donanıma sahip, bizler gece, hadi bakalım istersen ayda olmasın, karanlık bir yerde önünü gör. İlla ne gerekiyor bize? Şöyle bir çakmak olacak, akıllı cep telefonumuzun fenerini yakacağız, bir gaz lambası olacak değil mi? Bizim hep bir neyimiz var, ihtiyacımız var. Önümüzde bir desteğe ihtiyacımız var. Bir şart olması gerekiyor. Ama Allahu Teala'nın böyle bir şarta ihtiyacı yoktur ve her şeyi görür. Celle Celaluhu ve irade. Subuti sıfatlardan bir tanesi. Şimdi bir şey üzerinde karar kılıyoruz diyelim. Ben bunu yapacağım diyorum mesela. Buna ne diyoruz? İrade diyoruz. Peki, hani ben Allahu Teala ile aynı sıfatlara haiz değildim? Evet değilsin. Şöyle, Allahu Teala sana bir irade vermiş değil mi? Ve bu iradede yapıp yapmamayı sana bırakmış. Buna cüz-i irade deniyor. Diyelim içkiyi yaratmış. İçkiyi içecek içmeyecek kimler? A, B, C, D, E, F, G. Bir sürü seçenek var. Bu seçeneklerden hangisini kim seçecek, ne yapacak? Bunları bildiği halde size, bize, kullarına bu seçenekleri sunuyor. Dolayısıyla bugün kimileri dünyada aynı et, aynı kemik, aynı kas sistemine sahip olan insanlardan kimi Allah'a inanırken Celle Celaluhu, aynı kemik, aynı kas sistemine sahip, hatta aynı anneden babadan olan insanlardan bazıları hayır, Allah yoktur haşa diyebiliyor. Demek ki bize cüz'i bir irade vermiştir. Ama Allahü Teala'nın iradesi böyle değildir. Buraya dikkat. Allahu Teala yaptığı işlerde serbesttir ve herhangi bir kişi bir şey her neyse Herhangi bir işi yapmaya zorlayacak bir güç yoktur. Tam ve kamil bir iradeye sahiptir. Kainatta olmuş veya bundan sonra olacak ne varsa her şey Allah'ın dilemesi ve irade etmesiyle olmuştur. Biz insanlar çok acıktık diyelim karnımız aç ama evde yiyecek bir şey kalmamış. Biz ne yapıyoruz? Yemek yapmak durumunda kalıyoruz eğer Hanımınız evde yoksa hadi bakalım buyurun cenaze namazına. Dışarıdan bir şeyler söylemeye çalışıyoruz veya yumurta yiyoruz. E, o zaman irademiz vardı ya her istediğimizi yapacak durumdayız. Ben doydum desek mesela oluyor mu yemeden? İstiyorsanız bir deneyelim hep beraber. Karnım çok tok diyelim. Meditasyonda şurada burada yapıldığı gibi telkinler yapalım. Şu an toksın evet evet yemek yediğini düşün. Kaç saat kendinizi kandırabilirsiniz. Bizim böyle bir irademiz yoktur. Çünkü dilediklerimiz çoğu gerçekleşmez. Biz yaratılan aciz varlıklarız. Demek ki iradede budur. Ve 6. Kudret sıfatı gücü yetmek manasındadır. Bizim gibi değil ama Allahu Teala'nın her şeye gücü yeter, irade sahibidir demiştik. Her şeye yeten bir güce de sahiptir. Yani bir önceki maddede, iradede ne söyledik? İradesini yönet, yönelttiği her şeyi dilediği anda ve dilediği şekilde istediği gibi yaratır ve isterse var eder, var ettiği şeyi isterse yok eder, yok ettiğini isterse yeniden yaratır. Engelleyecek bir şey yoktur. Bizim kuvvetimiz işte şekila birdeki gibidir. 10 yaşında bir delikanlı, 20 yaşına gelir, vay be artık çocuk değilim bak, çok güçlü oldum, kaslarıma bak ya falan. 30, 40, 50, 60, artık 60 yaşından sonra eskisi gibi artık kaslarımı kullanamıyorum demeye başlamaktadır. Bizim gücümüz, kas gücümüz de böyledir, psikoloji olarak yani olaylara karşı dayanabilme gücümüz de sınırlıdır. Allahü Teala'nın böyle bir sınırı yoktur. Allah'ın kudreti, gücü ezelidir, ebedidir. Şimdi 3 yaşındaki bir çocuk, delikanlı diyelim, neden 30 yaşındaki bir kişiyle müsabaka yapamıyor? Çünkü güç eşitsizliği var. Belli bir zamana ihtiyacı var güç için. Ve belli bir zamandan sonra da yetiyor. Mesela 20 yaşındaki e, bir dövüş sanatlarında, madalya almış bir gençle 90 yaşındakini aynı ringte veya aynı yerde spor yapmaya yönlendirmek adaletli bir davranış olmaz bak ne oldu güç yavaş yavaş geldi ve sonra bitti ama Allahu Teala'nın Celle Celaluhu böyle bir durumu yoktur kudreti ezeli ve ebedidir öncesi de yoktur sonrası da yoktur ve kelam konuşması söylemesi veya Allahu Teala'nın konuşma sıfatı vardır. Allahu Teala bu sıfatıyla peygamberlerine kitaplar indirdi ve bazı peygamberleriyle de konuştu. Musa Aleyhisselam Turdağ'ı örneğini hatırlarsınız. Ezeli olan bu kelam sıfatının özelliği insanlar tarafından tam olarak bilinemez. Neden biliyor musunuz? Çünkü şu an bu radyo programında sizlerle konuşuyor, bu iletişimi sürdürüyor olmamın sebepleri var. Birincisi, tükürük bezimin çalışması. Affedersin, eğer boğazım kurumuş olursa, ses tellerim çalışamaz. Dediğimi anlayamazsınız. Zaten kendimi anlatamamış olurum. Bu ses tellerini kullanmak için de beynimin, saliseler içerisinde ne konuşacağını, hangi cümleden sonra hangi cümle kalıbını kullanacağını belirlemesi gerekmektedir. Birçok sebep vardır, ondan sonra size gelir. Yani en basiti sestele bir çeneye ihtiyacım var. Çenen olmadığı zaman sestelin de olsa bir işe yaramıyor. Veya çenem var, sestelinde bir nödül olduğu zaman yine konuşamıyorsun. Ama Allahü Teala böyle değildir. Yani Allahü Teala'nın konuşmasını alimlerimiz şöyle bir örnek vermişler biz seslere harflere e, bağlarız ya ama böyle bir konuşmayla Allah-u Teala'yı örneklendiremeyiz neden her şeyin zıddına bakıyoruz ya matematikteki sağlam e, sağlama yapıyoruz ya bölme işlemlerinden sonra işte acaba doğru bir cevap verdim mi diye Biz de Allahu Teala ile sıfatları düşünürken zıtlarını düşünüyoruz bakıyoruz şimdi bana ne lazım ses lazım harf lazım e, Allahu Teala Teala'ya haşa böyle şeyler lazım mı? Değil. Çünkü konuşmanın zıddı olan konuşamama yani dilsizlik Allah hakkında düşünülemez. Biz o yüzden ne diyeceğiz? Rabbimiz Celle Celaluhu kelam sahibidir. Söyler, anlatır, konuşur ama bizim gibi dudağa, seslere ihtiyacı yoktur. Zaten kullarına benzemediği için bunları bir Müslüman olarak zaten düşünmeme de gerek yoktur. Ve son olarak tekvin yaratmak anlamına gelir. Allahu Teala'nın yaratma, yoktan yaratma, var etme sıfatını ifade eder. Bugün neyi öğrendik yani te tekrar ettik? Ezeli ilmi var demiştik. Ezeli ilmiyle bildiği her şeyi sonsuz gücüyle yarattı. Yaratmak efendim işte öldürmek, yedirmek, içirmek efendim, yeniden diriltmek, azap etmek, şekil vermek şifa vermek. Bunların hepsi tekvin sıfatının sonucu. Adem Aleyhisselam hemen aklımıza geliyor. Adem Aleyhisselam'ın beden kısmı var. Biliyorsunuz. Bir de onunla ilgili mesela birçok ilim verildiğini kendisine biliyoruz. İlk insan, değil mi? Çok fazla dili kullandığını vesairesini biliyoruz. Hem yoktan var edildi. Allahu Teala istediği miktarını kendisine bilmesi gerektiği kadarını bildirdi. Dünya toprağından var etti. Toprağın yeni şekil ve efendim oluşumuyla canlı hücre yapısının ortaya çıkması, ruhun üflenmesiyle de canlılığın meydana gelmesine imkan sağladı. Yaratmayı biz çok farklı algıladık. Allahu Teala'yı belki de iyi anlamadığımız için, merak etmediğimiz için Böyle derinlemesine konuları düşünmekten, konuşmaktan kaçtığımız için bu hale geldik. Bir şeyin hemen olu vermesini istediği zaman Allahu Teala'nın yaratması aklımıza gelecek, rızık vermek mi istiyor, azap etmek mi istiyor, murad ediyor. Öldürmek mi istiyor, diriltmek mi istiyor? Tekvin sıfatına bu bağlanmış. İşte bugün süremiz Yettiği dilimiz yettiğince Allahu u Teala'nın sıfatlarından bahsetmeye çalıştık bir beyin jimnastiği yaptık kendisini e, bugün daha iyi belki tanımış olamayız ama bildiklerimizi tekrar ederek imanımızı güçlendirdik inşallah bundan sonraki hayatımızda da çok bildim hiç gerek yok dediğim şeyleri bir kez daha gözden geçirmekte hiçbir zarar olmadığına kanaat edelim. Her birinize değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Allah-u Teala'dan niyazımız şu aktarmak istediklerimizi hayatımızın sonuna kadar aklımızdan çıkartmasın. İmandan, güzel ahlaktan, iyi bir insan olmaktan, çevresine duyarlı olmaktan, insanlara iyi davranmaktan, merhametli olmaktan, hayvanlara da aynı şekilde merhametli davranmaktan ve en önemlisi kardeşlikten, Bizleri ayırmasın, son nefeste iman kelimeleriyle göç edenlerden eylesin ve ahirette cemaliyle müşerref olmayı cümlemize nasip eylesin. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve Muhammed.